Elhamdülillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Ve salayatu ve selamu ala Resulullah Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emmaban Allah'ın izniyle bugün inşallah kaldığımız baptan devam edeceğiz Bu babın adı Bab mace'e fil qay vel iktihal Kusmak ve göze sürme çekmek hakkında gelenler babı yani bu Orucu bozar mı bozmaz mı Zaten babın başlığı buydu yani Oruçtayken yapılması müstahap olanlar Müstahap olmayanlar, oruca zarar getiren haller. Bunlardan bir tanesi kusmak. Halk arasında da meşhurdur hani kusman, oruç bozduğu. Ee, burada hani belki ilk defa duyacağımız kalbimize giden göze sürme çekmek var. Onu da izah edeceğiz inşallah. Ebu'l-Berekat'ın, Allah ona rahmet etsin, ilk getirdiği hadis, an Ebu Hureyre'te, Anne Nebi'ye salsam kal. Ebu Hureyre'den hadis geliyor. Nebi'ye salsam dedi ki, من ضرعه qay'a فليس aleyhi qada'un Kim? karşı koyamaz, kusması kendiliğinden gelirse ve kusarsa ona kaza gerekmez. وَمَنْ اِسْتَقَ عَمْدًا فَلْيَقْد۪ينَ Kim de kasten, bilerek kasıtlı bir şekilde kustuysa o da ne yapsın? Kaza etsin. رَوَاهُ الْخَمْسَتُوا illen النَّسَائِينَ Nesai dışındaki 5 hadis kitabı nakletmiş. Biliyorsunuz 5 hadis kitabını daha önce de söylemiştim. Ee, hadisi aynı şekilde İbn-i Hibban, dar Kutni, Hakim benzer lafızlarla beraber Rivayet etmişler Tek tek tabi muhaddisler Talikler yapmışlar Hadisin senedi ile alakalı olarak da Burada özet olarak Ulemanın mezhebini anlatmak gerekirse Bu hadis açık bir şekilde Delalet ediyor ki Kişi kendi istemeden kusarsa Hastalığı sebebiyle kendiliğinden kusmak gelirse Onun orucu Bozulmaz Bu mezhebe gidenler Ali Abdullah İbni Ömer, Zeyd İbni Arkam, Zeyd İbni Ali ve İmam Şafi, buna benzer birçok fakih bunu nakletmiş. Hatta i̇bn Munzir, kasıtsız bir şekil, kasıtlı bir şekilde tabi hadiste de belirtmişti kasıtlı kusman hükmünü. Kasıtlı bir şekilde kusmanın orucu ifsad ettiğine dair icma nakletmiş İbnül Munzir. İslam ulemasından, İslam fakihlerinden. Abdullah İbni Mesud Ekrime Rabbi ve benzerleri de demişler ki kusmak ihtiyar dahilinde olmadığı müddetçe yani kişinin kendi tercihi olmadığı müddetçe biraz az bir şey kutsa, şey yapsa, dışarı boşaltsa falan, bu kesinlikle kişinin orucuna halal getirmez, orucunu bozmaz. Bunlar tabi neleri delil almışlar? Delil aldıkları birinci hadis bu baptaki ilk hadis ve bunun dışında la üç şey vardır bunlar orucu bozmaz diyor. El-gay kusmak vel-hijama Hacemat yaptırmak vel ihtila ihtilam İhtilem olmak diye bu lafızı getirmişler Tabii bu mezhebe karşı çıkanlar demişler ki Burada demişler bu hadisin senedinde zayıflık vardır demişler İtirazda bulunmuşlar Hadise dair tanlar getirmişler Ama zaten hadisin genel manası açıktı biliyorsunuz Hacemat meselesini geçen ders anlatmıştık Hacemat yaptırmak orucu bozmazdı İhtilam olmak zaten icmayla orucu bozmaz Bu konuda muhalefet eden yok Kusmak da oruç bozmaz ama kusmaktan kast edilen hangisidir kardeşler? Kişinin kendi iradesi olmadan hastalığı sebebiyle kendiliğinden gelmesi halidir. Yoksa parmağını takıp kusan insan orucunun bozulması noktasında az önce de söylediğim gibi alimlerin kavulleri, mezhepleri çok açık bir şekilde ortadadır. Burada bu babda ikinci getirdiği hadis babın başlığına koyduğu göze sürme çekmekle alakalı olan hadis. Wan Abdurrahman İbnü'n-Uman İbnü Ma'bed İbn Havza an ebîhi an ceddi o babasından o da dedesinden ann Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedesi de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan nakletmiş ennehu emere bil ism bil ismür Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uykuya yatacağımız zaman göze ismet denen o sürmeyi çekmeyi ne yapmış emretmiş. Ee, ardından Dedi ki ardından Peygamberin sözünü naklediyor Oroşlu bundan sakınsın Sözünü Ebu Davud, Bukhari, e, Ebu Davud ve Buhari Nakletmiş Isnadında makal vardır diyor Yani makal isnada hakkında konuşuldu Bu hadisin zayıf bir hadis Senet itibariyle irdelendiği zaman Tabi İmam Şefkan uzun uzun senet Olarak e, beyan etmiş Getirmiş İbni Ebi Leyla diyor ki Şüphesiz ki e, sürme çekmek orucu bozmaz. Fakihler bu konuda bu görüşte bu görüşü beyan etmiştir. Birçok fakihin bu görüşü vardır diyor İbn Ebi Leyla. E, onunla beraber birçok zaten fakih burada İmam Şevkan tek tek isimlerini getirmiş. İmam Nevevi'den olsun, başkalarından olsun. Cumhur ulemanın şöyle söylediğini nakletmiş. E, sürme çekmek orucu bozmaz, ifsad etmez sadece mekruhlardandır demiş bir grup ama bazı hadisler var. Onlar Resulullah oruçluyken aleyselatusam sürme çektiğine işaret ediyor. Mesela bir tanesi Hakk'ini rivayet ettiği bir hadis diyor ki hadis şerifte Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yektehil ve huve saim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken gözüne sürme çekti diye mesela rivayet var. Gene Âişe annemizden geliyor radıyallahu anhadan. O da diyor ki Allah Resulü oruçluyken gözüne sürme çekti diyor. Bunların zahiri açık olarak gösterir ki cumhur ulemanın mezhebi açık bir şekilde o göze sürme çekmen orucu bozmaması olması gerek. Gözün bu tarz işlemlerden geçmesinin oruçla ne alakası olabilir? Biliyorsunuz gözden buruna genze giden damarlar yollar var. Onlar da boğaza katılan yollar. Belki mesela sürme çekmek orucu bozmaz ama mesela bugün göz damlaları var. Bazı göz hastalarını kullandığı değil mi? Onlar ne yapıyor? Genize gidiyor, genizden boğaza akıntı olarak devam edebiliyor. Sonuç itibariyle belki e, sürme katı bir madde olduğu için, belki gözden boğaza karışmayacak, gıda olarak insanın bedenine dahil olmayacak ama, bir e, bir kerahiyeti, bu bazı zayıf da olsa, hadislerin rivayet edilmesi sebebiyle hasıl kılabilecek. O yüzden Allah bu ihtilafta da en doğrusunu bilendir. Bizim tercih ettiğimiz görüş bu noktada. Sürme çekmenin oruca bir halellik getirmeyeceğidir. Çünkü dediğimiz gibi göz damlası gibi akıntı yoluyla mideye karışabilecek bir durum e, sürmede söz konusu değildi. Mesele sürme olunca yeri gelmişken söyleyeyim Bugün satılan sürmeler onlar sürme değil onlar kömür. İnsanların gözlerini siyah boyuyorlar. Yani güzellik olarak kadınlar kullanıyor. Bir de erkekler de sünnettir deyip böyle peygamber sürmüş biz de sürüyoruz diyoruz. Komik komik görüntüler çıkıyor. Allah Resulü'nün kullandığı sürmenin böyle koyu rengi yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kullandığı sürme nane gibi göz yakan bir sürmedir. Göze faydası vardır. Göz ağrılarını giderir, göz bulanıklıklarını, gözün görme problemleri, kimin gözle problemi varsa mesela o orijinal, has, temiz, peygamberin kullandığı aslıyla eğer sürme elde eder, gözüne sürerse Gerçekten doktorların da ispat ettiği, şeriatında tavsiye ettiği bir durum olduğu için inşallah göze birçok faydasını ne yapabilir? Kişi müşahede edebilir. İnşallah yer gelmişken bunu da hatırlatayım. Burada kalacağız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'a resmi sözlerinin güzelliğinde, bir kötülükte varsa nefsin ve şeytanından da. Ve ahri da'vanen elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin subhaneke ve mühamdik. Eşhedü ve lillahi ilahe illallah. ve